56. Bölüm Osman bin Mazun'un hanımı Havle, Resulullah Aleyhisselam'ı evinde ziyaret etti. ''Ya Resulallah, Hatice'nin yokluğunu hissettim.'' dedi. O gün Havle, Resulullah Efendimiz'i yeniden evlenmeye razı etti. Sevde bin zemayı ve Hz. Ebu Bekir'in kızı Ayşe'yi isteme vazifesiyle oradan ayrıldı. Her ikisini de havle tavsiye etmişti. Sevde yaşlı, ayrıca şişman, ağır hareketli bir kadındı. Kocası ölünce 5-6 çocukla dul kalmıştı. Nebi Ekrem aleyhisselamdan gelen evlenme talebini memnuniyetle karşılamış ama etrafından pervane gibi dolaşıp duran çocukları ne yapacağını bilememişti. Hz. Peygamber aleyhisselamın ''Benimle evlenmene engel olan bu çocuklar mı? Başka engel var mı?'' diye sorduğu soruyu hayır yoktur diye cevaplandırdı. Peygamberliğin 10. yılının Ramazan ayında müminlerin annesi Ümmül Mü'minin olma şerefini elde etti.'' Hz. Ebubekir Bekir, küçük kızı Ayşe'yi, Mutim bin Adihin oğlu Cübeyr'i nişanlamış durumdaydı. Bu arada, Resulullah'ın evlenme teklifi, Havli bin Hakim tarafından onlara iletildi. Aranmakla bulunmayacak bir teklifti bu. Fakat böyle bir teklifin yapılacağını hiç düşünmüş değilim. Haber gelince bütün neşesi kaçtı. Ne yapsak gidiyordu Hz. Ebu Bekir? Kalktı. Ne yapacağını bilmeden... Mutim'in evine doğru ilerlemeye başladı Mutim'in karısı Onu gülümseyen bir yüzle karşıladı Ey Ebu Bekir Kızını oğlunla evlendirince Herhalde oğlumu da kandırıp Kendi dinine sokacaksın değil mi? Öyle yağma yok dedi Yalvarsa kadın böyle konuşmazdı Mutim'e döndü Sen ne dersin, ey Mutim dedi Ben de aynı şekilde düşünüyorum Pekala de nişanı burada bozuyorum. Hazreti Ebu Bekir oradan büyük bir memnuniyetle ayrıldı. Her şey istediğinden daha mükemmel cereyan etmişti. İşin kendiliğinden olmadığı da belliydi. Hemen Resulullah'a haber gönderdi ve kızı Ayşe'yi nikahladı. Ancak düğün için beklenecekti. Ebu Cehil yanında birkaç arkadaş olduğu halde Ebu Leheb'i ziyarete geldi. Hal hatır soruldu. Ebu Cehil asıl maksadını açıkladı. ''Kardeşinin oğluna Abdülmüttalib'in nerede olduğunu bir sorsana.'' dedi. Bu soru Ebu Leheb'in zihninde yer etti. Resulullah'la karşılaşınca sordu. Kavmiyle birliktedir cevabını aldı. Ebu Leheb bu cevabı fazla deşelemek istemedi. Fakat Ebu Cehil bununla yetinmedi. ''Kardeşinin oğlu, Abdülmüttalib'in cehennemde olduğunu söylüyor.'' dedi. Kan beynine sıçramıştı Ebu Leheb'in. Kalktı ve doğruca onun yanına gitti. Bu gelişle birlikte Ebu Leheb yine eski Ebu Leheb'liğine dönmüş oldu. Şimdiye kadar olduğundan daha çok düşmanlık yapacağını, nefes alamaz hale getireceğini bağıra çağıra söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Önce himayesini kaldırdığını ilan etti. Bulduğu her fırsatı değerlendirir oldu. Diğer taraftan himayenin kalktığını öğrenen ve aslında diş bileyenler de harekete geçtiler. Bir gün Resulullah Efendimiz evine gitmek üzereyken orada bulunan bir serseri avuçlarına doldurduğu toprağı Fahri Kainat Efendimizin başına saçıverdi. O bu terbiyesizliği yapmanın verdiği sarhoşlukla giderken Nebi Ekrem Efendimiz de üzüntü içinde evine girdi. Hanım kızlarından ilk gören koştu. ''Babacığım, kim yaptı babacığım?'' diyor ve ağlıyordu. Kimin yaptığı mühim değildi. O yapmasa başkası yapacaktı. Yol açılmış. Onların önünü kapatan aşılması güç Ebu Talip duvarı yıkılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık Mekke'de sokağa çıkamaz olmuştu. Nereye gitse hakaret eden, alay eden, kötü söz söyleyen kişilerle karşılaşıyordu. Kur'an okumaya başladığı zaman, yanında çok uzaklarda bulunanların işitecekleri derecede yüksek sesle bağırarak konuşuyor, ıslık çalıyor, el çırpıyor ve neticede Kur'an okumasını engelliyorlardı. Her nereye varsa azılı bir düşman orada bitiyor, rahat vermiyordu. Nihayet vazifesini Mekke dışında sürdürme kararıyla yanında evlat edindiği zeyt olmak üzere Mekke'den ayrıldı. Taif yolunu tutmuştu. Günlerce süren bir yolculuk sonunda Taif'e ulaştı. Orada iman eden insanlar bulma ümidi vardı. İhtimal ki onların yardımıyla Mekke halkının edep dışı hareketlerini durdurabilirdi. Taif'te sözü geçerli olan üç kardeş vardı. Bunlar Abdiyalil, Mesud ve Habib'ti. Onlara kendini tanıttı, vazifesini anlattı. Bir miktar Kur'an okudu. Eğer seni Allah gönderdiyse, Kabe örtüsünü çekip yırtan bir kişi olmayabilir ağzıyım. Allah senden başka peygamber olarak gönderecek adam bulamadı mı? Vallahi ben seninle konuşmam. Eğer dediğin gibi gerçekten peygambersen, ben sana hitap edebilecek bir adam değilim demektir. Şayet isen o takdirde seninle konuşmak bana yakışmaz. Üç kardeşin her biri bunlardan birini söyledi. Buradan fayda gelemeyeceği kısa zamanda anlaşılmış oluyordu. Madem ki iman etmiyorsunuz, o halde bu işi gizli tutmanızı rica ediyorum. Mekke halkı bu gelişimden haberdar olmasın. Bu da olmaz. Hem en kısa yoldan onlara haber uçuracağız. Konuşmuyor, dinlemiyorlardı. Araplarca yapılması lazım gelen misafire hürmet edebi bile ayaklar altına alınmıştı. Böyle bir ciddiyete sahip insan, nasıl yalan söyleyebilir denilmedi. Resulullah, Onların yanlarından ayrıldı. Yine Mekke'ye, yine can düşmanlarının arasına dönecekti. Fakat kendi haline yürüyüp gitmesine izin veren yoktu. Uğursuz bir ses, Fahri Kainat Efendimizin taşlanmasını emretti. Bahane bakan mahalle çocukları bunu kendileri için zevkli bir iş, bir eğlence kabul ettiler. Köleler, çocuklar, küfürler söyleyerek Resul-i Ekrem Efendimizin ardından yağmur gibi toz yağdırıyorlardı. İkinci bir emir taşların büyüklüğünü ve atış şeklini anlattı. Öldürmekten sakının! Bunun manası... ''Büyük taş atmayın ve belden yukarı kısma atmayın.'' demekti. Şayet öldürülürse intikam peşine düşecek olan Kureyş'in karşısında yıllar yılı dayanmak lazımdı. Ardından yağmur gibi taş yağıyordu. Zeyd, bazen Resulullah'ın sağına, bazen soluna ardına geçiyor. Atılan taşlara hedef olarak... ...büyükler büyü babasını korumaya çalışıyordu. Bununla beraber... ...Efendimizin ayakları... ...kan içinde kalmıştı. Taif'i terk ettikten sonra da devam etti taşlama. ''Yalancı adam... ...bari peygamberim deme... ...Allah'a karşı yalan söylemekten utan.'' Bu gibi sayıya gelmez hakaretler... ...birbirini takip ediyordu... Taif serserileri, kendilerine verilen emri yeterince yerine getirdikleri kanaatiyle döndüler. Bir bedbat eline geçirdiği bir taşı fırlatırken, ''Bugünü hiç unutma, ey yalancı peygamber!'' diye haykırdı. Resulullah Efendimiz, gerçekten bugünü unutmamıştı, unutamamıştı. Yıllarca sonra sevgili hanım Aişe'nin, ''Ya Resulallah, Uhud gününden daha acı bir günün oldu mu?'' diye sorduğu soruyu cevaplandırırken bu günden bahsetmiş. O gün uğradığı sıkıntının diğerlerini gölgede bıraktığını anlatmıştı. Onlar gittiler. Resulullah Efendimiz de dinlenebileceği kanaatiyle yol üzerinde bulunan bir bağın kenarına oturdu. Ellerini Açtı Mevla-i Zülcelal'e Şöyle Niyaz Etmeye Başladı Allah'ım Kuvvetimin Azlığını Çaresiz Kalışımı Sana Arz Eder İnsanlara Karşı Değersiz Oluşumdan Yalnız Sana Şikayet Ederim Ey Merhametlilerin En Merhametlisi Allah'ım Darda Kalmışların Ezilenlerin Özellikle benim Rabbim sensin. Beni kime ısmarlıyorsun? Fena şekilde karşılayan gurbet ellere mi? Yoksa düşmanlara mı bıraktın işimi? Şayet sen de bana karşı bir gazap yoksa, bütün yapılanlara aldırış etme. Fakat senden gelecek selamet ve afiyet benim için daha hoştur. Gazabının gelip tepeme ini vermesinden senin nuruna sığınırım. Ki zulmetleri nura çeviren, dünya ve ahiret işlerini düzene koyan senin o nurundur. Sen razı oluncaya kadar biz her cihetle senden hoşnut ve memnunuz. Güç ve kuvvet sadece seninledir. Nebi Ekrem aleyhisselamın sığındığı bağ, Hutbe bin Rebiya kardeşi Şeybe'ye aitti. Bir tesadüf onlar da bağlarında bulunuyorlardı. Resulullah Efendimizin gelip oraya oturduğunu, Taifliler tarafından yapılan saldırılara hedef olduğunu görmüşlerdi. Artık işin saklayanı kalmamıştı. Taiflilerden bu işin gizli tutulması istenmiş, onlar kabul etmemişlerdi. Üstelik bu defa Hasımları hem azılı hasımları olan iki kişi bu olayın şahidi olmuşlardı. Müzik Hutbe ve şeybe Resulullah tarafından yürütülen bu imana ve İslam'a davet hareketini hiçbir zaman doğru bulmamışlardı. Onun perişan bir vaziyette vücudundan kan aka aka gelip bağlarının kenarına oturduğunda Taiflilere söz dinletemediğini anlayarak sevinmiş ama El-Emin vasfı verilecek derde bir insanın böyle hakarete uğraması onları bile üzmüştü. Hutbe, kardeşi şeybenin yüzünde de kendi hislerine benzer duygular sezince, Adas diye seslendi. Adam derhal koştu ve geldi. ''Şuradan bir salkım üzüm al, bir tabağa koy ve şu adama götür yesin'' dedi. Addas denileni yaptı. Resulullah, ''Bismillah'' dedi ve yemeğe başladı. Adas Resulullah'ın yüzüne baktı. Vallahi bu sözü bu ülkede kimse söylemiyor dedi. Hangi ülkedensin ey Adas? Dinin nedir? Nivona halkındanım, Hristiyanım. Demek salih bir kişisin. Yunus bin Matta'nın şehrinden. Yunus bin Matta'yı nereden biliyorsun? O benim vazife arkadaşımdı. Peygamberdi. Ben de peygamberim. Gözlerine yaşlar hücum etti Addasın. Eğildi. Resulullah'ın başını, ellerini, ayaklarını öptü. Ve Müslüman oldu. Diğer tarafta hutbe ve şeybe onları dikkatle izliyorlardı. Gördün mü? Onu da sihirledim. Sanki iyilik yaptık. Köleyi dininden ettik. Biraz sonra Addas geldi. Yüzünde memnunluk izleri vardı. Yazık sana Addas. Gittin adamın elini ayağını öptün. Bu adam dünyanın en büyük insanı. Ben onun peygamber olduğuna inandım. Nereden anladın onun peygamber olduğunu? Adas kökten cahil olmadığını anlatır bir sesle. Anlattıklarından. Bana anlattıklarını ancak bir peygamber bilir. Bana bak, bu sözlerinden hoşlanmıyorum. Bu adam seni dininden edebilir. Şunu iyi bilesin ki senin dinin onun dininden hayırlıdır. Adas bu sözleri cevapsız bırakmayı tercih etti ve Resulullah Mekke'ye yöneldi. Yolda Cibril vasıtasıyla isterse Mekke'de karşı karşıya duran Ebu Kubeyis ve Kuaykan dağlarını birbirine kavuşturup Mekkelileri mahvetme teklifi yapıldı. Resulullah kabul etmedi. ...onların soyundan bir tek Müslüman gelmesinin... ...bu kadar düşmanı öldürmekten daha sevindirici olacağını söyledi. Cinler Allah'ın verdiği kabiliyetle... ...çeşitli şekillere girebilen... ...uzak mesafelere kısa zamanda varabilen... ...semalara doğru yol alıp giden varlıklar. Ara sıra göklere kadar yükseliyor... Meleklerin kendi aralarında konuştukları malumatı gizlice dinleme imkanı buluyorlardı. Fakat bir gün geldi ki gök kapıları kendilerine kapatılıverdi. Yüce alemlere çıkmaları yasaklandı. Kendi aralarında bu konuya bir açıklık getiremediler. Neden dolayı bu yolun yasaklandığını anlayamadılar. İçlerinden biri yeryüzünden dolaşmayı teklif etti. ''Zannederim yeryüzünde bu yolun kapanmasıyla ilgili bir şeyler bulabiliriz.'' dedi. Bu hadise, Resulullah Efendimiz'e vahyin geldiği günlere rastlıyordu. Alınan karar neticesi, gruplar halinde gezip dolaşmaya başladılar. Yeryüzü, köşe bucak aranıyor, dikkat eder ne varsa inceleniyordu. Nihayet, nübüvvetin, 10. senesi olmuştu. Vahyin gelmesi üzerinden 10 yıl geçmiş, onlar hala arayışlarından vazgeçmemişlerdi. Nihayet bir gün Mekke ile Taif arasında bulunan nahlede iki kişinin gün doğmadan önce ibadetle meşgul oldukları görüldü. Oradan geçen cin grubu bu adamları da yakından izlemek üzere yaklaştılar. İki kişiden biri önde, diğeri onun hemen ardında sağ tarafında duruyordu. İkisi de ayaktaydılar. Öndeki mükemmel sözünün bile anlatamayacağı bir kelamı işitebilecek en güzel bir okuyuşla okuyordu. ''Durun, dinleyin.'' dediler. Son derece müessir olan, kimselerin duymadığı bir kelamdı bu. Birbiri üzerine yığılırcasına toplanan cinler, Resulullah Efendimizin okuduğu Kur'an'ı sonuna kadar mest olarak dinlediler. İçlerinden biri. ''Hiç şüphe etmiyorum.'' dedi. ''Budur size gök kapılarını kapatan. Yemin ederim, Allah'a yemin ederim ki budur.'' Namaz bittikten sonra, aradıklarını yüzde yüz bulduklarına emin olarak oradan ayrıldılar. Resulü Kibriya Efendimizin ve ardında bulunan Zeyd'in bu olanlardan hiç haberi yoktu. Daha sonra cibril Emin, Mevla-i Zülcelal'in selamını getirdi. Ahkaf Suresinin 29. ayetini Efendiler Efendisi'ne tebliğ etti. Hatırla o zamanı ki biz sana cinlerden meydana gelen bir topluluğu göndermiştik. Onlar sana geldiklerinde durun, dinleyin dediler. Okuyuş tamam olduğu zaman kavimlerine haber vermek üzere dönüp gittiler. Ey kavmimiz! Biz Musa'dan sonra indirilmiş olan bir kitabı dinledik. Daha önce indirilenleri tahsik eden, hakka hidayet eden, dosdoğru olan yola ulaştıran bir kitap. Ey kavmimiz! Allah'a çağıran davetçiye uyun, davetini kabul edin. Onun Resulullah olduğuna inanın. Bunun neticesi olarak Allah da sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi acıklı bir azaptan kurtarır. Kimde Allah'ın davetçisine uymaz, sözünü dinlemezse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Allah'tan başka ona dost olacak kimse de yoktur. Bu durumda olanlar apaçık, söz götürmez bir talaletin içindedirler. Neler söylüyorsunuz siz dediler. Resulullah'ı dinleyen cinler devam ettiler. Biz bu kitabın Allah kitabı olduğuna ve onu okuyanın gerçek peygamber olduğuna inandık. Bir daha da asla Rabbimize ortak tanımayacağız. Cinlerin yaptığı bu daveti kabul edenler oldu. Demek şimdiye kadar bizim o kendini bilmez rezilimiz bizi aldatıyor ve Allah'a karşı saçma sapan sözler söylüyormuş. Halbuki biz insanlar da cinler de Allah'a karşı yalan söylemez diye biliyorduk dediler. Buna karşılık bir kısmı küfür ve inatları üzerine kaldı. Allah Teala bu durumları konuşulan sözleri cin ve ahkaf surelerini indirerek şerefli Resulüne anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye doğru yoluna devam ediyordu. Hira dağının eteklerine geldiği zaman durdu. Buradan öteye rahatça gitme imkanı yoktu. Elinin kolunu sallayarak şehre girmesine izin verilmeyeceğini peki biliyordu. Huza kabilesinden bir adamla karşılaştı. ''Benim için Mekke'ye gider misin?'' ''Giderim. O halde Ahnes bin Şerikipol.'' ''Muhammed bin Abdullah'ın yanından geliyorum. Rabbimin gönderdiği dini ve peygamberlik vazifesini tebliğ edinceye kadar beni himaye eder mi?'' diyor de. Adam gitti, Ahnes'i buldu ve görüştü. Ahnes, sudan bir bahaneyle adamı geri çevirdi. Aslında bu kabileden olmadığını, sözleşmeli olarak bu kabileye katıldığını, böyle bir kimsenin de başkasını himaye hakkının bulunmadığını söylemişti.'' Bir daha gider misin benim için? Giderim. Süheyl bin Amr'ı bul ve onu anlat. Adam gitti ve geldi. Süheyl, Amr bin Lübey soyundan gelenler, Kaap soyundan gelenleri himaye edemez cevabıyla reddetmişti teklifini. Üçüncü defa gitme teklifini kabul eden adam, bu defa Mutim bin Adi'ye gitti. Mutim, teklifi müsbet karşıladı. Sabah olunca oğullarıyla birlikte silahlanan Mutim, Hira Dağı'nın eteklerinde kendilerini bekleyen Resulullah'ı buldu. Ve Mekke yoluna koyuldular. Şehre girdiklerinde Ebu Cehil yollarını kesti. ''Muhammed'in dinine mi girdin yoksa onu himaye mi ediyorsun?'' dedi. ''Dinine girmedim, himaye aldım?'' Ebu Cehil'in suratı kuruştu. ''Tatsız bir şekilde, geç o halde'' dedi. Aydınlığa Doğru programımızın 56. bölümünü dinlediniz.